Bak, heyecanlı değilim dedim ama ne yaptım? Daha gelir gelmez kağıt düşürdüm. Gerçekten çok heyecanlıyım. Sahneye çıkmaktan çok farklı bir şey bu. Hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten heyecanlıyım. Kimse inanmıyor ama... <gülüyor> ben heyecanlıyım. Bak, görüyor Ha şimdi gördüm. Şimdi efendim... Hoş geldiniz dedim mi? Dedim değil mi? Sosyal medyada kim niye paylaşmış bilmiyorum ama... Şöyle bir şey var, birçoğunuz okumuşsunuz, bana soruyorsunuz. Akasya Duran'da Sinan rolünde oynayan Levent Ülgen, ODTÜ fizikten 4.00 ortalama ile mezun olmuştur. <Gülüyor> Şimdi ben <efendim>, transkriptimi getirdim. <Gülüyor> Valla noktanım sağ olsun. Yıl 79 ot diye girdim. Hazırlık yılları peşinden darbe oldu. Birinci sınıfta zaten zar zor İngilizce öğrendim. İğrenç, her gün kavga dövüş. İlk sömestr 0.83. İkinci sömestr 1.50. Çaktık, repeat. İkinci sene okuyorum birinci sınıfı 2.25. İkinci semestir 2.74, ikinci sınıfta 2.03, kompleks matematik yaktı beni orada, kompleks kalkülüs. Ondan sonra ne yapmışım? 2.17, üçüncü sınıfa geçtim. 2.47, 2.83, son sınıf 3.07, şeref listesi... Ve son sonestir, dört sıfır sıfır. Vallahi belge. Aldığım dersler ne? Silikon teknoloji ve dünya tiyatro tarihi. <gülüyor> Biri seçmelidir. Ama dört sıfır sıfırla bitirdim mi? Bitirdim. Belgem var mı? Var. Bazılarının diploması bile yok. Benim şükürler olsun 2 tane kapı gibi diplomam var. Biri ODTÜ'den, biri Hacettepe'den. Tepe'den. bu kadar. Bu sır aramızda kalsın tamam mı? Herkes 4-0'la bitirdiğimi zannediyor ama 4 seneyi öyle biz bitirdiğimizi zannediyor. Bu aramızda kalsın. Ama 4-0 var kanslıktı. Transkriptte istene gösteririm. Şimdi efendim e, babamın görevi nedeniyle liseyi Konya'nın Bozkır kasabasında okudum iki seneyi. 3. sene Ankara'ya tayin olduk. Ee, Babam bir memurdu, işte malum ortalık siyasi dönem filan. Babam bir akşam eve geldi, bana bir 250 lira verdi o zamanın parasıyla. Dedi dershaneye ilk kaydını yaptırdım, taksidini ödedim. Bu senin ikinci taksidin. İstersen bu parayla git barda pavionda eğlen, istersen git dershaneye taksidini yatır. Üniversiteyi kazan, adam gibi oku, kendini kurtar. Çünkü ben sana ne bir e, fabrika verebilirim, ne bir tezgah verebilirim, ne bir dükkan, ne tarla, tek yolun okumak dedi. O gece sabaha kadar ağladım. Eh, babam niye böyle diye, ha, ne oluyor bana? E, niye maddi durumumuz iyi değil diye. Ertesi gün tabii ki dershaneye yazıldım. O sırada da dershanede kızlayda gelip giderken tiyatro merakım başladı. Oyun izlemeye başladım. İlk seyrettiğim oyun... Tabii uzun yıllar Ankara'dan dışarıda olduğumuz için pek tiyatro şansım yoktu, izleme şansım. İlk izlediğim oyun, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun Sakıncalı Piyadesi, Uğur Mumcu. Çok etkilendim, çok hoşuma gitti tiyatro, çok. Başka bir dünyada gibiydim. Sonra her hafta bir tiyatro izledim. Dershaneye gittiğim her hafta sonu mutlaka bir tiyatro izlemeye başladım. Sonra sınavlara girdik. Şimdiki gibi hemen iki dakikada sonuçlar gelmiyor, iki üç ay beklemeniz lazım o zaman. Sonuçları beklerken bir gün Menekşe sokaktan aşağı doğru yürüyorum arkadaşlarımla. Ankara Halk Tiyatrosunun tabelasını gördüm. Bir anda dedim ki ben tiyatrocu olacağım. Oyuncu olacağım dedim. Arkadaşlarım güldü bana. Ben gittim kurslar varmış. Kurslara yazıldım. Orada bir ay sonra haber geldi. Ot Fiziği kazandım. Güzel. Babama birinci aşamayı geçtik. Yani ot kazandık işte. İyi bünyem. Bu arada on yedinci tercih. On sekiz tercih yapıyoruz. Benimki on yedinci tercih. 18. tercihim ve dil tarih tiyatroydu. E, tiyatro kursları, ottu, hazırlık, çok zor geçtim. Çok hazırlı İngilizcem her zaman kötü oldu, her zaman sorun oldu. Bu arada parantez, o 4, 6, 5 sene fizik okuduğum boyunca bir tek soruyu İngilizce okuyup anlamadım. Hep tahmini. Ulan iğmeği vermişse hızlı soruyordur, hızlı vermişse zamanı soruyordur diye. <gülüyor> hani matematik kolaydı, find the value dedim, onu çözüyordum da... Bir tek soruyu anlayarak çözmedim. Bunu da belirteyim. Derken hazırlığı zar zor geçtim ve birincisine biraz önceki anlattığım bir transkripte kaldım. Babam bütün bunları benim tiyatroyla ilgilenmeme yordu. Ki kendisi sanatla ilgilenen bir insandı. Çok iyi şiir okurdu. Hatta yazardı da denerdi en azından. Dedim ki sen benim tiyatroma karışma. Ben sana bu diplomayı getireceğim. Söz mü? Söz. İşte o yüzden bu yükseliş. Sırf bir önce tiyatroya kaçabilmek için ee, harçlığımı hep tiyatro yaparak, Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan kazanarak e, harçlığımı biriktirdim. Tiyatro yaptım ve bu transkripti babama ve diplomayı hediye eder etmez ilk işim konservatuvara kaçmak oldu. Tiyatro bölümünü kazandım. Vallahi orayı da birincilikle bitirdim. <gülüyor> Ama bu sefer şey değil yani hakikaten birincilikle bitirdim. Sonra devlet tiyatroları öyküsü başladı. Devlet Tiyatroları'na girdim. Trabzon'a tayin oldum. O dönemde, tabi tiyatro'yu çok seviyorum. O ilk adım attığım gün, o tiyatro'yu ilk izlediğim gün. Yani hani ilk bakışta aşk derler ya. Öyle bir şey oldu. Yani bir, bir, bir şey, bir canavar girdi içime. Onsuz uyuyamıyorum. Gece rüyalarıma bile tiyatro giriyor. Trabzon'a gittim. Artık bir okul mezunuyum, tiyatrocuyum ve Devlet Tiyatroları'nda bir elemanım. Ve çok büyük bir baskı hissediyorum üzerimde, siyasi görüşlerimden dolayı. Çünkü Ankara Halk Tiyatrosu'nda başlamışım, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda devam etmişim. Ottu mezunuyum. E, görüşümün ne olduğunu söylemem, herhalde gerek yok. Müthiş bir baskı hissediyorum idare tarafından üzerimde, ya da ben öyle sanıyorum. Ve ben her türlü yalnız, yanlışlığa, haksızlığa müdahale ediyorum ve itiraz ediyorum. Tam bir muhalifim, asi bir insanım. Bu idareyi çok kızdırdı. Bana bir sürü cezalar verdiler. Ve ben e, biraz yorulmaya ve yılmaya başladım gözüm korkmaya başladı. Bir gece dedim ki bu kadar muhalif olmanın, bu kadar itiraz etmenin bir anlamı yok. En iyisi ben dedim biraz idareyle iyi geçineyim. De pes edeyim. Dedim. Tam o sırada kütüphanemde kitaplarımı gördüm. Nazım'ın kitapları vardı. Bir tanesini aldım. Bursa hapishanesi. Okudum. 13 yıl hapis yattın. 13 yıl. Orada şiirler yazdın. Destanlar yazdın, oradaki insanlara resim yapmayı öğrettin. Sen onlardan dokumacılık öğrendin, 13 yıl dayandın. Ben 13 ay dayanamadım, öyle mi? Çok ayıp, çok utandım kendimden ve dedim ki mesele esir düşmekte de değil, teslim olmamakta bütün mesele. Ve ilk kez orada, bundan sonra teslim olmamaya karar verdim. Sonra Trabzon'daki hayatım devam ederken bir gün Melih Cevdet Anday geldi Trabzon'a. Yine ben böyle hararetli hararetli muhalefet yapıyorum idareye, bağırıp çağırıyorum. Melih Cevzanday'ın dikkatini çekti. Size bir şey sorabilir miyim delikanlı dedi. Tabii dedim. Siz dedi, Galilei tanır mısınız dedi. Galley'i tanımaz mı efendim ben dedim, fizikçiyim Galley. Aynı zamanda dedim, Ankara sanatta oyun oynandı, Bertol Becht'in yazdığı onda da oynadım ben. İlk kurs seyarlık oyunumu oydu dedim. Peki dedi, Gordano Bruno'yu tanır mısınız dedi. Tanımaz mıyım dedim, Gordano Bruno'nun da oyunu var. Onu da dedim okudum, çok beğendim dedim ki anlatacağım öyküyü, sonra bana Ankara devlet tarafında Gordana Bruno'yu rolünü oynamak nasip oldu. Dedim onu da tanırım. Peki dedi sence hangisi haklı? Hangisini dedi, e, kabul ediyorsun? Tabii ki Gordana Bruno'yu dedim. Neden dedi? Çünkü dedim, Galilei pes etmiş, korkmuş, geri adım atmış. Dünyanın evrenin merkezi olmadığını söylemiş, ama İngilizisyon'un işkence ayetlerini görünce korkmuş, geri adım atmış. Bile bile yalan söylemiş. Tamam evinde gitmiş, o hapiste yıllarında son eserini yazmış ama yine de kendini inkar etmiş. Ama Jordan'a öyle mi dedim? Yedi yıl İngilizisyon'un işkencesine direnmiş. Yedi yıl dayanmış, hatta konuşmasın diye dilini damağına çakmışlar. Damağını yırtmış, yine Tanrı insanın içindedir. Dünya evrenin merkezi değildir demiş. Tabii ki dedim ben bu adamı destekliyorum, buna inanıyorum. Kaç yaşındasınız evladım dedi. 28 dedim. 48 yaşına gel de bir daha konuşalım dedi. <gülüyor> Allah'a şükür 55 yaşındayım. Hala Jordana Burna'ya inanıyorum. Hala ona hak veriyorum. <gülüyor> Elbette Jordana Burnu'na kadar inatçı, onun kadar cesur olmam mümkün değil. Ama en azından yüreğimde hep Jordana Burna yatıyor. Ve Ankara... Devlet Tiyatrosu'nun bu rolü oynadığımda, bir cumartesi günüydü. Ee, bu işi seçmemdeki, kararlı olmamdaki, inat etmemdeki nedeni ve e, kararlılığı bir kez daha takdir etmeme sebep olan bir olay yaşadım. Gençler vardı, içeriden cıvıl cıvıl sesler geliyordu. Hatta bazı arkadaşlarımız, ya çoluk çocuk getirmişler, ortaokuldan insanlar getirmişler, oynamasak mı? Ağır bir oyun bu dedi. Çünkü, İşkence görüyor, en sonunda yakılıyor. Giordano yakılırken bile dilini parçalıyor. Dedi ki, olsun ya, oynayalım dedik ve biz oynamaya karar verdik. Oyun bitti, bir grup öğrenci çıkışa koştu. Hakikaten böyle giyimlerinden, kuşamlarından biraz hmm, kenar mahalle çocukları gibiydi, biraz yoksul gibilerdi. İşte benle konuşmak istediler. Nereden geliyorsunuz? Hatırlamıyorum adını. Şu okuldan dediler ama herhalde yine böyle e, yoksul sertlerimizden biriydi. Dedim ya siz ortaokul öğrencisiniz mi? Yok dedi, biz lise öğren. Ha lise haydi Hayır lise son. E, Yarın dedim üniversite sınavı var. Üniversiteye gireceksiniz. Evet dediler öğretmenimiz bize hani son gün sınavı düşünmeyin moral olsun diye getirdi bizi buraya. Aa ne güzel dedim. Oradan bir tane kız çıktı. he Özür dilerim. Gerçekten burnumun direği sızlayan yarıdır. Ben dedi üniversite okumayı çok istiyorum. Üniversite okumanın çok önemli olduğunu biliyorum. Ama bu oyunu seyrettikten sonra mutlaka üniversite okuyacağım dedi. Bir kişi kazanmak bile bu meslekte benim için bir rekordu, bir en büyük başarıydı. Heyecanlanacağımı biliyordum da ağlayacağımı hiç düşünmemiştim. <gülüyor> Gerçekten tiyatrola ilgili benim hayatımda hiçbir zaman bir gel git olmadı. En başından beri karar verdim. En başından beri aşık oldum. Hep sevdim. Çünkü ben tiyatroya inandım. Ben tiyatronun beni daha doğru ve daha iyi bir insan yapacağına inandım. Umarım da öyle yapar. Teşekkür ederim.